Franz Kafka Şarkıcı Gözepin ya da olusu. Seslendiren Akın Altan Şarkıcımızın adı Gözepin. Onu dinlememiş kişi, şarkının gücünü bilmez. Onun şarkılarının peşinden gitmeyen kimse yoktur. Bizim neslimizin tamamının müziği sevmediği düşünülürse, bunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Sakin bir barış, en sevdiğimiz müziktir. Zor bir hayatımız var. Günlük sıkıntılarımızı unutmaya çalışsak bile müzik gibi hayatımıza çok uzak olan şeylerle uğraşmamız imkansız. Fakat bundan pek şikayetçi değiliz. Bu kadarını bile yapamıyoruz. Kuşkusuz son derece acilen ihtiyaç duyduğumuz belli bir pratik kurnazlığı soyumuzun en büyük üstünlüğü olarak görüyoruz ve kendimizi her şeye karşı hatta olur da Gerçi şimdiye kadar hiç olmadı. Müziğin verdiği mutluluğa karşı bu kurnazlığın gülümsemesiyle teselli ediyoruz. Yalnızca Gözep'in istisnaydı. O müziği seviyor ve başkalarına dinletmeyi de biliyor. O tektir. Onun ölümüyle müzik, kim bilir ne kadar süreyle, hayatımızdan çıkacak. Aslında sık sık müzik nasıl bir şeydir diye düşünmüşümdür. Bizler müzikten hiç anlamayız. Pekala o zaman Yosef'in şarkılarını nasıl anlıyoruz ya da Yosef'in bizim müzikten anlamadığımızı söylediği için mi anladığımızı sanıyoruz acaba? En basit yanıtı şu olurdu. Bu şarkılar o kadar güzel ki en duygusuzlar bile karşı koyamaz. Fakat böyle bir yanıt tatmin edici değildir. Gerçekten böyle olsa bu şarkıyı dinlerken olağanüstü bir şey dinliyormuşuz duygusuna kapılırdık. Her defasında bu gırtlaktan çıkan şeyi daha önce hiç duymadığımız ya da duyacak yeteneğe bile sahip olmadığımız duygusuna ve bunu bize duyuracak tek kişinin yalnızca Yosef'in olduğu duygusuna kapılmamız gerekirdi. Fakat bence böyle değil. Ben böyle bir şey hissetmedim. Başkalarının da hissettiğine tanık olmadım. Biz bize olduğumuzda Yosef'in şarkılarının çok da olağanüstü olmadığını konuşuyoruz. Hem acaba gerçekten şarkı mı bunlar? Müzikten anlamasak da bir şarkı kültürümüz var. Halkımızın eski dönemlerinde şarkıları varmış. Efsanelerde söz edilir bundan. Hatta artık kimsenin söyleyemediği, günümüze kadar gelmiş şarkılarımız var. Yani şarkının ne olduğunu biliyoruz ve bildiğimize göre de bu Yozefi'nin sanatına uymuyor. Josephine ki gerçekten de şarkı mı? Belki de yalnızca bir ıslıktır. Ve ıslığın ne olduğunu da hepimiz biliriz. Islık çalmak halkımıza az bir beceridir. Hatta beceri değil de, yaşam tarzımızın bir dışa vurumu diyelim. Bizler hepimiz ıslık çalarız. Fakat tabii ki hiç kimse bunu sanat olarak takdim etmeyi düşünmez. Herhangi bir şeye dikkat etmeden ıslık çalarız. Hatta ıslık çaldığımızın farkında bile olmayız. Hatta birçoğumuz bunun... Halkımızın bir özelliği olduğunu bilebilmez. Yani Joseph'in gerçekten de şarkı söylemeyip yalnızca ıslık çalıyorsa, hatta bana göre normal bir ıslığın sınırlarını bile aşamıyorsa, evet belki de gücü normal ıslığa bile yetmiyordur. Oysa sıradan bir tarım işçisi işini yaparken bütün gün hem de hiç zorlanmadan ıslık çalar. Tüm bunlar gerçek olsa, o zaman Joseph'in sözde sanat yaptığı savı çürütülmüş olur. Fakat o zaman da Yosef'in üzerimizde yarattığı etkinin sırrını çözmek gerekir. Fakat Yosef'in ürettiği şey sadece ıslık değil. Ondan iyice uzaklaşıp ona kulak verseniz, ya da en iyisi bu konuda kendinizi sınasanız, yani Yosef'in şarkı söylerken onun sesini başkalarının sesi arasından ayırt etmeyi iş edinseniz, o zaman ister istemez sıradan, genellikle narinliği ve zayıflığı nedeniyle biraz dikkat çeken bir ıslıktan başka bir şey duymazsınız. Fakat hemen karşısında dursanız, duyacağınız sadece bir ıslık değildir. Onun sanatını anlamak için sadece duymak yetmez. Görmek de gerekir. Her ne kadar onun ıslıkları her gün duyduğumuz ıslıklardan farklı olmasa da, yine de burada bir insanın sıradan bir şeyi yapmak için vakur bir şekilde öne çıkması gibi garip bir durum söz konusu. Fındık kırmak gerçekten bir sanat değil. Bu nedenle hiç kimse eğlence olsun diye insanları toplayıp önlerinde fındık kırmaya kalkmaz. Fakat böyle bir şeyi birisi yapıyor ve bunda başarılı doğuluyorsa o zaman söz konusu olan sadece fındık kırmak değildir. Ya da fındık kırmak söz konusudur. Fakat biz bu sanatı çok iyi becerdiğimizden görmezlikten gelmişizdir. Ve bu yeni fındık kıran fındık kırmanın özünü gösteriyordur. Ve bu arada onun fındık kırma konusunda çoğumuzdan daha az becerikli olması daha etkili bile olabilir. Belki Yosef'in şarkıları da buna benziyordur. Biz kendimiz yapsak hayran olmayacağımız şeyleri o yaptığında ona hayran oluyoruz. Ayrıca o da bu konuda tamamen bizimle aynı fikirdi. Bir keresinde Yosef'in birinin dikkatini halkımızın ıslık çalmasına dikkat çektiğinde ki bu sıklıkla yaşanıyordu ben de oradaydım. Gerçi son derece mütevazı bir tavırla. Fakat bu bile Yosef'in için fazlaydı. O gün Yosef'ininki gibi küstah ve mağrur bir gülümsemeye hiç tanık olmadım. Oysa dıştan bakınca son derece narin olan Yosef'ine, narinliğiyle, bizimki gibi narin kadınlar açısından zengin olan bir toplumda bile dikkat çeker, o gün neredeyse kötü biri gibiydi. Çok duyarlı olduğu için bunu fark etmiş ve hemen toparlamıştı kendisini. Her halükarda sanatı ve ıslık çalmak arasında bir ilişki olduğunu kesinlikle kabul etmiyor. Kendisiyle aynı fikirde olmayanları aşağılıyor, hatta itiraf etmese de onlardan nefret ediyor. Bu alışılagelmiş bir kibir değil. Çünkü benim de yarı yarıya dahil olduğum bu muhalefetin hayranlığı, çoğunluğun ona duyduğu hayranlıktan daha az değil. Ancak Gözep'in istediği hayranlık değil yalnızca. O, İnsanların ona kendisinin istediği gibi hayran olmalarını arzu ediyor. Tek başına hayranlık onun için bir şey ifade etmiyor. Ve insan onun karşısında oturunca bunun ne demek olduğunu anlıyor. Muhalefet yalnızca ondan uzaktayken yapılabiliyor. Onun önünde oturunca insan şunu anlıyor. Onun burada çaldığı ıslık, ıslık değil başka bir şey. Islık çalmak düşünmeden yaptığımız alışkanlıklardan biri olduğu için Yosef'ini dinlerken ıslık çaldığımız düşünülebilir. O sanatı icra ederken bizler kendimizi iyi hissediyoruz. Ve bizler kendimizi iyi hissettiğimizde ıslık çalarız. Fakat onu dinlerken ıslık çalınmıyor. Çıt çıkmıyor kimseden. Kendi ıslığımız nedeniyle uzak kaldığımız, özlediğimiz huzura kavuşmuşuz gibi susuyoruz. Bizi hayran bırakan onun şarkıları mı? Yoksa... Daha ziyade, onun o narin, zayıf sesini kuşatan muhteşem sessizlik mi? Bir defasında şaşkının biri, Yozefi'nin şarkısı sırasında son derece masum bir şekilde ıslık çalmaya başladı. Bu, Yozepinden duyduğumuzun aynısıydı. Orada, ön tarafta tüm deneyimme rağmen, Yozefi'nin hala çekingen çıkan ıslığı ve bu tarafta dinleyiciler arasında kendinden geçmiş birinin çocuksu ıslığı, Aralarındaki farkı bulmaya çalışmak imkansızdı. Fakat buna rağmen ıslıklarla, hıştlarla sessizliğini bozan kişiyi hemen susturduk. Buna hiç gerek yoktu oysa ki. Çünkü Josep'in zafer ıslığını çalıp kollarını iki yana açarken ve boynunu olabildiğince yukarı uzatmış bir halde kendinden geçerken o zaten korku ve utançtan olduğu yerde büzülecekti. Josep'in hep böyledir zaten. Her küçük şeyi her rastlantıyı, her karşı çıkışı, yerden çıkan sesi, diş gıcırtısını, ışıklandırmadaki bir aksiliği şarkısının etkisini artırmak için fırsat bilir. Ona sorsanız, adeta sağırlar için şarkı söylemektedir. Heyecan ve alkış hiç eksik olmaz. Fakat kendisinin beklediği bir anlayışı görmekten çoktandır umudunu kesti. Bu nedenle ortaya çıkan tüm aksaklıklar onun pek işine gelir. Dışarıdan gelebilecek ve şarkılarının duruluğunu bozacak her şey, basit bir mücadeleyle, hatta mücadele etmeye bile gerek kalmadan, sadece şöyle bir kendini göstermeyle alt edilebilecek her şey, kalabalığı uyandırmak için anlayış göstermeyi değilse bile, bilinçli bir şekilde saygı göstermeyi öğretmek için yararlı olabilir. Gözepinin ufak şeylerden böyle yararlandığını gördükten sonra, büyük şeylerden nasıl yararlanacağını bir düşünün. Çok huzursuz bir yaşamımız var. Her yeni gün sürprizler, endişeler, umutlar ve korkular getiriyor. Öyle ki insanın gece gündüz her saat danışabileceği arkadaşları olmasa tüm bunlara katlanabilmesi imkansız. Fakat arkadaşları da olsa bunlar çoğunlukla zor. Bazen tek bir omzun taşıyacağı yükün altında binlerce omuz bile titrer. İşte tam da böyle anlarda Yosef'in kendi zamanının geldiğini bilir. O narin varlık geçer orada durur. Tüm gücünü şarkıda toplamış gibi özellikle göğsünün altı endişeyle titremeye başlar. Sanki şarkıya doğrudan hizmet etmeyen kendisindeki her şey, hani neredeyse her bir yaşam imkanı elinden alınmış da, çırılçıplak, kimsesiz kalmış gibidir. Sadece iyi ruhların korunması altındayken kendini tümüyle şarkıya bıraktığı bir anda, soğuk bir esinti önünden geçerken onu öldürecekmiş gibi tıpkı. Fakat tam da böyle anlarda biz sözde düşmanlar kendimize şunu söylüyoruz. Islık bile çalamıyor. Şarkı söylemek şöyle dursun, herkesin çaldığı ıslığı çalabilmek için bile kendisini bir hayli zorlaması gerekiyor. Bize böyle görünüyor. Ancak yine de daha önce söylendiği gibi, Kaçınılmaz olsa da geçici ve çabuk unutulacak bir izlenim bu. Çok geçmeden bizler de sıcacık, dip boğuturan, oturan, nefes alırken bile çekinen kalabalığın duygu seline bırakıyoruz kendimizi. Neredeyse sürekli hareket halinde olan, ne istediklerini bilmedikleri için, sık sık oradan oraya koşturan halkımızın oluşturduğu kalabalığı etrafına toplayabilmek için Gözepi'nin o küçük başını geriye atıp dudaklarını hafif aralayarak, Gözlerini yukarıya çevirerek şarkı söylemeye hazırlandığını göstermesi çoğu zaman yeter. Joseph'in nerede isterse bunu yapabilir. İlla uzaktan görülür bir yerde olması gerekmez. Kenarda köşede bir yer. Öylesine tesadüfen seçilmiş herhangi bir yer olabilir. Joseph'in şarkı söylemek istediği haberi çok çabuk duyulur ve çok geçmeden insanlar koşup gelirler. Fakat bazen engeller de ortaya çıkar tabii. Çünkü... Yosef'in tam da hareketli zamanlarda şarkı söylemeyi sever. Böyle zamanlarda bir sürü sıkıntı ve endişe nedeniyle her birimiz bir yana savrulduğumuz için istesek de Yosef'in arzu ettiği kadar çabuk toparlanamıyoruz. İşte o zaman Yosef'in o kibirli tavrıyla yeterli sayıda dinleyici gelmediği için orada öylece durur. Sonra tabii ki öfkelenmeye başlar. Ayaklarını yere vurur. Bir genç kıza yakışmayacak küfürler savurur. Evet, hatta yanındakileri ısırmaya bile kalkar. Fakat böyle davranışları bile onun önüne zarar vermez. Onun aşırı taleplerini biraz aşağıya çekmek yerine, herkes ona uymaya çalışır. Dinleyici getirmesi için sağa sola haberciler gönderilir. Ancak bu kendisinden saklanır. Gelen insanlara çabuk olmalarını bildirsin diye çevreye nöbetçiler dikilir. Tüm bunlar yeterli sayıda dinleyici gelene kadar devam eder. Halkı Yozepin için bu kadar çaba göstermeye iten nedir? Yozepin'in şarkıları nasıldır sorusu kadar cevaplanması güç ve o soruyla birlikte düşünülmesi gereken bir soru bu. Halkımızın Yozepin'e kayıtsız şartsız bağlılığının altında Yozepin'in şarkılarının olduğu iddia edilebilseydi, bu sorunun üstü çizilebilir ve tamamen ikinci soruya geçilebilirdi. Fakat bu söz konusu değil. Halkımız, Kayıtsız şartsız bağlılığı hemen hemen hiç tanımaz. Masum kurnazlığı her şeyden daha çok seven halkımız, çocuksu fısıldaşmaları, sadece dudakları oynatarak yapılan dedikoduları seven bir halk, kendini kayıtsız şartsız teslim etmez. Bunu Yozef'in de biliyor. Ve işte bu nedenle, zayıf gırtlağının tüm gücüyle buna karşı savaşıyor. Ancak yine de böylesi genel yargılarda aşırıya kaçmamak gerekir. Halk kayıtsız şartsız olmasa da Yozepine bağlıdır. Örneğin Yozepine gülemez. Yozepinin insanı güldüren davranışları olduğunu itiraf etmek gerekir. Zaten bizler de gülmeye meilliyizdir. Yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hafif bir gülümseme hayatımızdan hiç eksik olmaz. Fakat Yozepine gülmeyiz. Bazen halkın Yozepinin bu kırılgan korunmaya muhtaç bir şekilde ünlü Ününü söylediği şarkılara borçlu olduğu düşünülen bu narin varlığın kendisine emanet edildiğine ve onunla ilgilenmesi gerektiğine inandığı izlenimine kapılıyorum. Neden böyle bir inanç olduğuna dair, kimsenin en ufak fikri olmasa da böyle bir gerçek var. Ve insan kendisine emanet edilen varlığa da gülemez. Gülmeye kalkması görevini ihlal ettiği anlamına gelir. İçimizdeki en kötülerinin bazen, Yozepin'i gördüğümüzde içimizdeki gülme isteği kayboluyor. Demesi, Yozepin'e karşı yapılan kötülüğün en büyüğüdür. Başka bir diyişle halkımız, minnacık ellerini, yardım ya da başka bir şey istemek için mi bilinmez, uzatarak koşan bir çocuğu kucaklayan bir baba gibi Yozepin'e kol kanat germiştir. Halkımızın böyle babalık görevlerini yerine getirebilecek durumda olmadığı düşünülse de, gerçekte bu bir yanılgıdır. En azından Joseph'in konusunda görevini örnek bir şekilde yerine getirmektedir. Halkımızın tümünün yerine getirdiği bu görevi tek bir insanın başarması imkansızdır. Kuşkusuz bir halkla tek bir insanın gücü arasındaki fark çok büyüktür ve koruyacağı kişiyi yakınına, sıcaklığına çekmesi yeterli olur. Ancak Joseph'ine bu tür şeylerden bahsedilemez. Sizin koruyuculuğunuzdan bana ne? Der geçer. Evet, evet. Bize ne? Deriz bizde içimizden. Ayrıca onun böyle demesi, isyan etmesi bizim yaptıklarımızı çürütmez. Tam tersine, daha çok çocuksu bir davranış, çocuksu bir teşekkürdür ve babanın yapması gereken şey de bunu ciddiye almamaktır. Ancak Joseph'inle halk arasındaki ilişki arasına açıklanması güç başka şeyler de girer. Çünkü Joseph'in tam tersini düşünür. Ona göre halkı koruyan kendisidir. Kötü bir siyasi ya da ekonomik bir sıkıntıdan, sözüm ona, onun şarkıları kurtarıyormuş bizi. Şarkıları bu kadar büyük başarı kazanıyormuş ve olur da başımızdaki belayı uzaklaştıramazsa, en azından ona katlanabilecek gücü veriyormuş bize. Kendisi böyle demiyor, başka türlü de demiyor. O zaten çok az konuşan biri. Gevezeler arasında suskun biri. Fakat gözlerinden şimşek çakıyor. Kapalı ağzından, bizde pek az kişi ağzını kapalı tutabilir, okunuyor bu. Her kötü haberde, bazı günler kötü haberler birbirini kovalar, bazıları doğru değildir ya da yarısı doğrudur. Hemen olduğu yerde doğrulur, oysa sahir zaman yorgunluktan yerinden kalkamaz, doğrulur ve boynunu uzatır, tıpkı Fırtınadan önce sürüsünün tümünü görmeye çalışan bir çoban gibi gözleriyle etrafı kolaçan eder. Kuşkusuz, çocuklar da şımarık ve yaramaz tavırlarıyla benzer taleplerde bulunurlar. Fakat Yosef'in talepleri onlarınki gibi nedensiz değildir. Elbette Yosef'in bizi kurtarmıyor ya da bize güç vermiyor. Acılara alışkın, kendini korumayan, çabuk karar veren, ölümü tanıyan... Sürekli içinde bulunduğu gözü pek yaşamında sadece uzaktan bakıldığında korkakmış gibi görünen, üretken olduğu kadar cesur doğulan bir halkın kurtarıcısını oynamak kolaydır elbette. Tarihçilerin genelde tarih araştırmalarını tamamen ihmal ederiz. Gördüklerinde korkudan dona kalacağı, aralarında kurbanların doğduğu bir halkın kendini bir şekilde kurtarmış bir halkın kurtarıcısı olduğunu sonradan iddia etmek kolaydır diyorum. Ve dara düştüğümüzde, Yozepi'nin sesini daha dikkatle dinlediğimizde bir gerçek. Başımızdaki tehlikeler bizi daha sessiz, daha mütebazı, Yozepi'nin emirlerine karşı daha itaatkar yapıyor. Bir araya gelmekten hoşlanıyor, birbirimize yanaşıyoruz. Hele ki, o üzücü olay dışında bir neden olursa, sanki savaş öncesinde barış içeceğini hepimiz tek bardaktan içiyormuşuz gibi çar çabuk. Evet, çabukluk gerekli. Yosef'in çoğu zaman bunu unutuyor. Bir şarkı gösterisi değil de, bir halk toplantısı gibi. Öyle bir toplantı ki, küçük bir ıslık dışında tam bir sessizlik hakim. Gevezelik yapılmayacak kadar ciddi bir zaman. Böyle bir ilişki elbette Yosef'ini hiç de memnun etmiyor. Bizim yanımızdaki kıymeti hiçbir zaman tam olarak belli olmadığından, son derece hoşnutsuzluğa rağmen, Kendine duyduğu özgüvenden kamaşan gözleriyle Joseph'in yine de bazı şeyleri görmüyor ve birçok şeyi görmemesi için uğraşması da pek gerekmiyor. Bir yığın yalaka, kamu çıkarı için sürekli iş başında. Fakat öylesine, dikkat çekmeden, halk toplantısının bir köşesinde şarkı söylemek söz konusuysa, bu hiç azımsanmayacak bir iş olsa da Joseph'in şarkılarını kuşkusuz feda etmez. Fakat bunu yapması da gerekmiyor. Çünkü sanatı pekala da dikkat çekiyor. Bizler genelde çok farklı şeylerle meşgul olsak da, sessizlik o şarkı söylediği için olmasa da ve hatta içimizden bazıları şarkı söyleyen Yosef'ine bakmasa ve yüzünü yanındaki insanların kürküne dayasa da ve Yosef'in yukarıda, sahnede kendi kendine çabalıyormuş gibi görünse de onun ıslığından bir şeyler... Bunu kimse inkar edemez, ta içimize kadar işliyordu. Onun dışındaki herkes susarken yükselen bu ıslık, bir halkın her bireyine gönderilen mesajı gibi ulaşıyordu. Önemli kararların tam ortasında duyulan Yosef'in bu ince ıslığıyla, düşman dünyanın kargaşasının tam ortasındaki halkımızın zavallı varlığı arasında pek fark yok gibi. Yosef'in iddialı, sesi olmayan, Başarısı olmayan Josef'in iddialı ve bize ulaşıyor. Bunu düşünmek insana iyi geliyor. Günün birinde içimizden gerçek bir sanatçı çıkarsa, böyle anlarda ona katlanamaz ve böyle anlamsız bir gösteriye dönüp bakmayız bile. İnşallah Josef'in bizim onu dinlememizi, şarkılarının güzel olduğuna yormaz. Gerçi o bunun farkında. Yoksa kendisini dinlediğimizi niye öyle tutkuyla inkar etsin ki? Fakat bunu içten içebilmesine rağmen yine de şarkı söylemeye ve ıslık çalmaya devam ediyor. Fakat yine de onun için hala bir teselli var. Aslında bizler onu gerçekten dinliyoruz. Belki de bir ses sanatçısını dinler gibi dinliyoruz. Joseph'in bir ses sanatçısının bizim üzerimizde uyandırmayı başaramayacağı etkiyi uyandırmayı başarıyor. Ve bunu da elindeki yetersiz imkanlarla başarıyor. Bu öncelikle bizim yaşam tarzımızla ilgili bir şey. Bizim halkımız gençliğin ne olduğunu bilmez. Kısa bir çocukluktan bile habersizdir. Gerçi sürekli çocuklara özel özgürlükler, özel koruma sağlansın, tasadan uzak, amaçsız orada burada gezinme, biraz da oyun oynama hakları tanınsın ve bunların gerçekleşmesi için yardım edilsin gibi talepler ileri sürülür. Bu tür talepler hep ortaya çıkar. Herkes bunları onaylar ve doğrusu hayatımızın gerçeğinde bunlardan daha uygun göreceğimiz hiçbir şey de yok. Bu talepler onaylanıyor, gerçekleşmesi için çalışmalar yapılıyor. Fakat çok geçmeden her şey eskiye dönüyor. Öyle bir hayatımız var ki, bir çocuk yürümeye başlayıp çevresini biraz olsun tanıdı mı, bir yetişkin gibi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Ekonomik nedenlerle dağınık yaşamak zorunda kaldığımız alan çok büyük. Düşmanlarımız çok, etrafımızda bizim için hazırlanan tuzaklar sayısız. Çocuklarımızı bu varoluş mücadelesinden uzak tutamıyoruz. Bunu yapmaya kalksak, sonlarını hızlandırmış oluruz. Bu üzücü nedenlere elbette bir de yüce bir neden ekleniyor. Soyumuzun doğurganlığı. Bir kuşak, ki her kuşak kalabalıktır, bir diğer kuşağı sıkıştırıyor. Çocukların çocukluklarını yaşayacak zamanları yok. Diğer uluslar çocuklara özen gösterseler de, orada küçükler için okullar açılsa da ve her gün bu okullardan o ulusun geleceği olan çocuklar akın akın gelse de, çocuklar yine de uzun bir süre ve her gün aynı çocuklar olarak kalır. Bizim okullarımız yok. Fakat kısa zamanda ulusumuzdan gözün alamayacağı kadar çok sayıda çocuk çıkar. Henüz ıslık çalamıyorlarsa neşeyle tıslarlar ya da cıvıldarlar. Henüz yürüyemiyorlarsa yuvarlanırlar ya da arkadakilerin yüklenmesiyle kayarlar. Henüz gözleri görmüyorsa el yordamıyla insanların arasından her şeyi kendileriyle birlikte sürükleyerek giderler bizim çocuklarımız. Ve o okullardaki çocuklar gibi hep aynı çocuklar değillerdir. Hayır, hep ama hep yenileri gelir. Hiç ara vermeden. Bir çocuk gelir gelmez çocukluğu geride bırakır. Fakat arkasından acele acele gelen, kalabalık oldukları için yüzleri ayırt edilmeyen, yüzleri mutluluktan pembe pembe olan yeni çocuklar belirir. Tabii bu ne kadar güzel olsa da ve diğerleri bunun için bize ne kadar imrense de, Çocuklarımıza gerçek bir çocukluk dönemi veremeyiz ve bu bir takım sonuçlara yol açar. Ölmeyen, yok edilemeyen bir çocukluk ulusumuzun içine işlemiştir. Sahip olduğumuz en değerli varlık olan pratik zekamızın tam aksine bazen aptalca davranıyoruz. Tıpkı çocuklar gibi aptalca, saçma sapan, savurganca, aşırı cömert, düşüncesizce, ve üstelik çoğu zamanda sırf küçük zevkler uğruna. Ve bu nedenle duyduğumuz sevinç bir çocuğun sevincinin gücünde değilse bile yine de ondan bir şeyler taşıyordur. Ulusumuzun bu çocuksu karakterinden Yosef'in de yıllardır faydalanıyor. Fakat ulusumuz sadece çocuksu değil, bir açıdan vaktinden önce yaşlanmıştır da. Bizdeki çocukluk ve yaşlılık Başkalarının kimden farklıdır? Biz gençliğimizi yaşamadan hemen yetişkin oluyor ve çok uzun bir süre yetişkin olarak kalıyoruz. Bu nedenle belli bir yorgunluk ve ümitsizlik halkımızın dayanıklı ve umut dolu varlığı içinde derin izler bırakıyor. Herhalde müzik yeteneğimizin olmaması da bununla ilgili. Bizler müzik için çok yaşlıyız. Müziğin heyecanı, coşkusu, Ağr kanlı varlığımıza uymuyor. Yorgun bir şekilde elimizle onu uzaklaştırıyor, ıslığımızla geri dönüyoruz. Orada burada biraz ıslık çalmak bizim için en doğrusu. Kim bilir belki de içimizde müziğe yetenekli kişiler vardır. Böyleleri varsa da ulusumuzun karakteri onları daha gelişmeden baskı altına alırdı. Buna karşılık Josépinin istediği gibi ıslık çalması, şarkı söylemesi. Ya da yaptığı şey her neyse, bizi rahatsız etmiyor, bu bize uyuyor, buna katlanabiliyoruz. Bunun içinde müzikten bir şeyler varsa bile, o da olabildiğince hiçe indirgenmiştir. Belli bir müzik geleneği korunmaktadır ve bunu bile kendimize en ufak bir yük olmayacak şekilde yapıyoruz. Fakat Joseph'in ruh hali böyle olan bir ulusa daha fazla şeyler verir. Konserlerinde, özellikle hassas dönemlerde sadece çok genç insanlar böyle bir kadın şarkıcıya ilgi gösteriyorlar. Onlar yalnızca Yozepi'nin dudaklarını büzüşüne, öndeki sevimli dişlerinin arasından hava üfleyişine, kendi çıkardığı seslere hayran kalışına ve kendinden geçişine, kendisi için gittikçe daha da anlaşılmaz hale gelen yeni başarısını güçlendirmek için kullanışına hayran kalıyorlar. Fakat asıl kalabalık, bu açık seçik görülmektedir, kendi dünyasına çekilmiştir. Konserlerde, mücadeleler arasındaki o zorunlu aralarda herkes düşlere dalar. Bu düşlerde her bir uzvun gevşediğini hayal eder. Huzuru olmayanların bir kez olsun, halkın büyük sıcak yatağında keyif yapıp gerindiğini düşler. Ve bu düşlerde, orada burada, Yosef'in nıslığı duyuluyor. O buna inci gibi diyor. Bizse "dandan dan diyoruz. Fakat her alükarda ıslık buraya hiçbir yerde olmadığı kadar uyar. Zaten müzik hiçbir zaman kendisini bekleyen anı bulamaz. Bu ıslık, kaybolup giden kısa çocukluktan, bir daha ele geçmeyecek bir mutluluktan olduğu gibi, günümüzün canlı yaşamından, bu yaşamın küçük, anlaşılmaz, fakat buna rağmen varlığını sürdüren, ve sonsuz neşesinden de bir şeyler barındırıyor içinde. Ve tüm bunlar yüksek perdeden değil. Hafif, fısıltılı tonda. Samimi ve bazen de sıcak bir şekilde. Tabii ki bu bir ıslık. Nasıl olmasın ki? Islık çalmak halkımızın dilidir. Yalnızca bazıları hayatları boyunca ıslık çalar, fakat farkında olmaz. Yosef'in ıslığıysa ise günlük yaşamın zincirlerinden kurtarmış kendisini, ve kısa bir süre için bizi de zincirlerimizden kurtarıyor. Kuşkusuz bu gösterilerden mahrum kalmak istemeyiz. Fakat Yozepi'nin iddia ettiği gibi, ıslık çaldığı zaman bize yeniden güç verdiği vesaire vs. söz konusu değildir. Sıradan kişiler için olabilir. Fakat dal dalkavukları için asla. Başka nasıl olabilir ki? diyorlar umursamaz bir küstahlıkla. Halkın akın akın koşup gelmesi, özellikle de tehlike o kadar yakınken ve hatta bu nedenle bazı tehlikenin zamanında önlenememesinin nedeni nasıl açıklanabilir? Yani ne yazık ki bu son sözler pek doğru. Fakat Yosef'in növüneceği şeyler değil. Özellikle de tüm bunlara, böyle toplantıların düşmanlar tarafından beklenmedik bir anda darmadağın edilip, bizimkilerden bazılarının hayatını kaybettiği, tüm bunların suçlusunun Yozep'in olduğu, evet ıslığıyla düşmanı oraya çektiği, fakat kendisinin her defasında en güvenli yere çekildiği, taraftarlarının himayesine sığındığı ve herkesten önce çarçabuk ortadan kaybolduğu eklenirse. Fakat aslında bunu da herkes biliyor. Yine de herkes, Yozep'in'in canı nerede şarkı söylemek isterse oraya koşuyor. Bu da Yozep'in'in yasaların dışında hareket ettiğini, ve ulusumuzun tümünü tehlikeye atsa da her davranışının affedileceği anlamına geliyor. Eğer böyleyse o zaman Joseph'in talepleri anlaşılır olur. Evet, ulusun ona vereceği bu özgürlükte bu olağanüstü kimseye bağışlanmayan yasalara karşı gelen armağanda ulusun Yozepi'nin de iddia ettiği gibi kendisini anlayamadığının, sanatı karşısında kendinden geçtiğinin, kendisini bu sanata layık bulmadığının Yozepine çektirdiği acıyı ümitsizce dengelemeye çalıştığının ve nasıl ki Yosefinin sanatı idrak gücünün dışındaysa, kişiliği ve arzularının da emirlerinin dışında olduğunun bir itirafı olarak görülebilirdi. Ancak bunların gerçekle hiçbir ilgisi yok. Belki de ulusumuzun bireyleri Yosef'in karşısında çok çabuk teslim oluyor. Fakat hiç kimsenin karşısında koşulsuz teslim olmadığı gibi, onun karşısında da teslim olmuyor. Çok uzun zamandır daha kariyerinin başındayken Joseph'in şarkılarına saygı duyulması ve her türlü işin dışında kalması konusunda mücadele ediyor. Yani geçinmesi için gerekli her türlü yük üzerinden alınsın istiyor ve herhalde hepsinin halkın üzerine yıkılmasını istiyor. Bir anda coşkuya kapılan biri, böyleleri de vardır, böyle bir talebin tuhaflığından, böyle bir talebi düşünen mantıktan yola çıkarak bunu işten içe haklı görebilir. Fakat halkımız bundan daha değişik sonuçlar çıkarıyor ve Yosef'in talebini sessizce geri çeviriyor. Üstelik talebin gerekçelerini de çürütmeye zahmet etmiyor. Örneğin Yosef'in çalışırken yorulmasının sesine zarar verdiğini söylüyor. Gerçi çalışırken harcadığı çabanın şarkı söylerken harcadığından çok az olduğunu belirtiyor. Ancak yine de şarkı söyledikten sonra yeterince dinlenmesine ve yeni şarkılar için güç toplamasına engel olduğunu, bu nedenle şarkı için çok çalışmasına rağmen istediği düzeye gelemediğini belirtiyor. Halk Joseph'ini dinliyor fakat bir şey yapmıyor. Çok çabuk duygulanan böyle bir halk bazen de hiç duygulanmıyor. Bu reddediş bazen o kadar sert oluyor ki Joseph'in bile şaşırıp kalıyor. Boyun eğer gibi görünüyor. Elinden geldiğince iyi şarkı söylüyor. Fakat sadece kısa bir süre için. Sonra yeni bir güçle Görünen o ki sonsuz güce sahip tekrar mücadeleye başlıyor. Gerçi Joseph'in sözel olarak dile getirdiği şeyi elde etmek için uğraşmıyor. O akıllı biri. Çalışmaktan da yılmıyor. Bizler zaten işten yorulmayız. İstekleri kabul edilse bile eskiden olduğundan farklı yaşamayacak. İşi şarkı söylemesine engel olmayacaktır kuşkusuz. Şarkıları da daha güzel olmayacaktır. Onun elde etmeye çalıştığı şey Yalnızca sanatının zamana karşı ve şimdiye kadar bilinen her şeyin üstünde takdir görmesidir. Fakat her şeyi elde edebilir gibi görünürken bu arzusu gerçekleşmeyecek gibi. Belki de ta başında hamlesini başka bir yöne yapması gerekirdi. Belki de şimdi kendisi de hatasının farkında. Fakat artık geri adım atamıyor. Geri adım atması, kendisine ihanet etmesi demek. Şimdi yapması gereken bu talebin arkasında durmak ya da düşmektir. Kendisinin dediği gibi gerçekten düşmanları varsa bu savaşı parmağını bile oynatmadan zevkle izleyebilirlerdi. Fakat Yozepi'nin düşmanları yok. Orada burada kendisine karşı itirazlar varsa da bu savaş kimseye eğlendirmez. Nedeni ise bu konuda halkın soğuk bir yargıç gibi davranmasıdır. Ki böyle bir şeye bizde ender rastlanır. Biri çıkıp da Yozepi'ne karşı yapılan bu davranışı onaylasa da Günün birinde kendisine de aynı şekilde davranılacağını düşünmesi bile tüm sevincini yok eder. Yosefi'nin hem talebinde hem de talebinin reddedilişinde önemli olan konunun kendisi değil. Aksine halkın bir vatandaşına kendisini bu denli kapatmasıdır. Oysa başka zaman aynı halk, aynı vatandaşıyla bir baba gibi, hatta bir babadan da öte, son derece mütevazı bir şekilde ilgilenmişken… Burada halkın yerinde bir vatandaş olsa, şu düşünülebilirdi. Bu adam o kadar zaman Yozepi'nin tüm isteklerine hep boyun eğmiş. Fakat bu boyun eğmeye nihayet bir son vermek isteğiyle yanıp tutuşuyor. Ona, insanüstü bir güçle boyun eğerken, günün birinde bu boyun eğişin her şeye rağmen son bulacağına inanmış. Evet, hatta sırf olayı hızlandırmak, sırf Yozepi'ni şımartıp, onu yeni isteklere teşvik etmek için, ve Josephin gerçekten o son isteğini de dile getirsin diye gereğinden fazla boyun eğmiştir ve elbette sonunda zaten çoktandır hazırlandığından reddetmiştir. Fakat böyle olmuyor. Halkın böyle hilelere ihtiyacı yok. Ayrıca Josephin'e duyduğu hayranlık samimi ve sınanmış bir hayranlık. Hem Yosef'in talebi o kadar güçlü ki, tarafsız her çocuk bile sonucu söyleyebilir. Yine de Yosef'in bu konu hakkındaki görüşlerinde böyle tahminler rol oynamış, ve reddedilmesinden kaynaklanan üzüntüsüne bir acılık katmış olabilir. Fakat Joseph'in böyle tahminlerde bulunsa da mücadeleyi bırakmaz. Hatta son zamanlarda mücadele iyice sertleşti. Joseph'in şimdiye kadar mücadeleyi sözlerle yürütmüştü. Şimdi ise kendince daha etkili, bize göre kendisi için bile tehlikeli olan araçlar kullanmaya başlıyor. Bazılarına göre Joseph'in kendini yaşlanmış hissediyor sesinin gücünü kaybettiğini anlıyor ve bu nedenle kabul görmek için son bir mücadeleye girişme zamanının gelip geçtiğini düşündüğünden böyle acele ediyor. Ben buna inanmıyorum. Bu gerçek olsa Yosef'in Yosef'in olmazdı. Onun için yaşlanmak ve sesinin zayıflaması söz konusu değil. O bir şey istiyorsa dıştaki nedenlerle değil, kendi içindeki tutarlılık nedeniyle istiyordur. Onun en yüksekteki taca erişmek istemesi Tacım biraz aşağıya sarkıyor olmasından değil. Aksine en yukarıda olmasından dolayıdır. Elinde olsa tacı daha da yükseğe asar. Dıştaki zorlukları küçümsemesi, onun en olmadık yollara başvurmasını engellemiyor. Haklı olduğundan hiç kuşku duymuyor. Bu durumda hakkını nasıl alacağı hiç önemli değil. Hele ki doğru yollara başvurmanın hiçbir işe yaramadığı böyle bir dünyada. Hatta belki de bu nedenle hak arama mücadelesini şarkı alanından kendisi için çok değerli olmayan bir alana kaydırmıştır. Yandaşları onun taleplerini etrafa yaymışlar. Buna göre Joseph'in en gizli muhaliflerine kadar halkın her kesimi için gerçek bir zevk duyacağı şekilde halkın anladığı anlamda bir zevk değil ama. Çünkü halk eskiden beri Joseph'in şarkılarından zevk aldığını iddia ediyormuş. Aksine... Kendisinin anladığı anlamda bir zevkle şarkı söylemeye yetkin hissediyormuş kendisini. Fakat diye ekliyormuş Yozef'in, yüce olanın sahtesini yapamayacağı ve bayağı olana yüz veremeyeceği için mecburen nasılsa öyle kalmalıymış. İşten kurtulma mücadelesinde ise durum farklı. Gerçi Yozef'in burada da şarkısı için mücadele veriyor. Fakat mücadele için değerli bir silah olan şarkısını kullanmıyor. Bu nedenle başvurduğu her yol yeterince iyi. Örneğin şöyle bir dedikodu yayıldı. Josef'in istekleri yerine getirilmezse koloraturları, şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemeleri ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad. Koloraturları kısaltmaya niyetliymiş. Ben koloraturlardan anlamam. Onun şarkılarında da koloratur diye bir şeye rastlamadım hiç. Yozep'inse koloraturları kısaltmak istiyormuş. Şimdilik tamamen ortadan kaldırmak değil, yalnızca kısaltmak istiyor. Söylenenlere göre tehdidini yerine getirmiş. Ancak ben eski gösterileriyle şimdiki gösterisi arasında büyük bir fark görmedim. Tüm halk, Yozepi'ni koleratur hakkında bir şey söylemeden ve Yozepi'nin istekleri konusundaki tutumunu da değiştirmeden her zaman olduğu gibi dinledi. Ayrıca Yozepi'nin görünüşünde olduğu gibi düşüncesinde de bir zarafet vardır. Örneğin gösteri bittikten sonra halka koloraturlar hakkındaki kararının fazla sert ya da ani gelmiş olabileceğini, bir sonraki gösterisinde koloraturları eksiksiz söyleyeceğini belirtti. Fakat bir sonraki gösteriden sonra fikrini yine değiştirdi. Ve artık koloraturların nihayet son bulacağını ve talepleri karşılanmadığı sürece bir daha ortaya çıkmayacağını söyledi. Fakat halk tüm bu açıklamaları, kararları ve karar değişikliğini duymazdan geliyordu. Tıpkı düşüncelere dalmış bir yetişkinin bir çocuğun gevezeliklerini duymazdan geldiği gibi. Aslında iyi niyetli fakat ulaşılmaz bir şekilde. Fakat Yozepin de vazgeçmiyordu. Örneğin geçenlerde çalışırken ayağını incittiğini, şarkı söylerken ayakta durmakta zorlandığını belirtti. Fakat sadece ayaktayken şarkı söyleyebildiği için artık şarkıları da kısaltmak zorundaymış. Hafif topallamasına ve yanındakilerden birinden destek almasına rağmen hiç kimse onun gerçekten de sakatlandığına inanmıyormuş. İnce bedeninin hassas olduğu kabul edilse bile, bizler işçi halkız, Yosef'in de bizden biri. Öte yandan her sıyrıkta topallayacak olsak, tüm halkın topallamasının sonu gelmez. Fakat Yosef'in ister topallamaya devam etsin, ister bu acınası haliyle eskiden olduğundan daha sık ortalarda görünsün, Halk yine de Yosef'in şarkılarını her zaman olduğu gibi minnettarlıkla dinliyor ve şarkılarını kısaltmasına da pek aldırmıyor. Yosef'in tabii ki sürekli toparlayamayacağı için başka bir şeyler buluyor. Yorgunluğunu öne sürüyor. Keyifsiz, güçsüz olduğunu bahane ediyor. Konserin dışında bir de tiyatro izliyoruz. Yosef'in peşindeki taraftarları şarkı söylemesi için ona rica ediyor, yalvarıp yakarıyorlar. Yosef'in söylemek istediğini, fakat gücünün yetmediğini belirtiyor. İnsanlar onu teselli ediyor. Her bir yandan iltifatlar yağdırıyor. Şarkı söylemesi için onu daha önce belirledikleri yere taşıyorlar. Sonunda Yosef'in bilinmez bir nedenle ağlamaya başlıyor. Görünüşe bakılırsa, son gücüyle şarkı söylemeye çalışıyor. Yorgun, kollarını her zamanki gibi iki yana açamıyor. Aksine... Sanki bedeninden daha kısaymış gibi cansız bir şekilde yandan sarkıtıyor fakat yine olmuyor. Olmadığını başını arkaya atmasından anlıyoruz ve gözlerimizin önünde yığılıp kalıyor. Sonraysa kendini toparlıyor, ayağa kalkıp şarkı söylemeye devam ediyor. Sanırım eskisinden farklı da değil şarkı söylemesi. Sadece kulağa en ince nüansları fark edebilen kişi sesindeki olağan dışı heyecanı sezebiliyor ki bu heyecanda şarkısının lehine oluyor ve sonunda her zaman olduğundan daha az yorgun, sağlam adımlarla, küçük adımlarla sekeşini böyle adlandırırsak, yanındakilerin her türlü desteğini reddederek ve kendisine saygıyla yol veren kalabalığı küçümseyerek uzaklaşıyor. Son zamanlardaki durum buydu. En yeni olansa şarkı söylemesi beklendiği bir anda ortadan kaybolmasıydı. Yalnızca yakınları değil, Birçok insan onu aramaya başlıyor. Ancak boşuna. Joseph'in kayıp. Şarkı söylemek istemiyor. Şarkı söylemesi için kendine rica edilmesini de istemiyor. Bu kez bizi tamamen terk etti. Tuhaf, o akıllı Joseph'in ne kadar da yanlış hesap etmiştir. O kadar yanlış ki, insan onun hiç hesap yapamadığına, yalnızca yazgısı tarafından, Bizim dünyamızda sadece hazin bitecek yazgısı tarafından sürüklendiğine inanır. Şarkı söylemekten kendisi vazgeçiyor. Kalplerimizde kurduğu tahtı eliyle yok ediyor. Fakat bu kalpleri bu kadar hastanamasına rağmen nasıl oldu da böylesine taht kurabildi? Saklanıyor ve şarkı söylemiyor. Fakat halk sakin. Hayal kırıklığına uğramış görünmüyor. Maarır, kendi içinde sakin olan bu kitle. Görünüşü tam aksini söylese de, sadece armağan veren, asla armağan almayan, Yosef'inden de olsa almayan bu halk, kendi yolunda yürümeye devam ediyor. Fakat Yosef'in gidişatı iyi değil, son ıslığını çalacağı ve tamamen susacağı zaman yakın. Yosef'in, halkımızın sonsuz tarihinde küçük bir kesit ve halkımız bu kaybın üstesinden gelecek. Elbette kolay olmayacak. Bundan böyle toplantılar tam bir suskunluk içinde nasıl olabilir ki? Fakat Yözef'in oradayken de tam bir suskunluk içinde değil miydi bu toplantılar? Onun gerçek hıslığı anılarda kaldığından daha mı yüksek, daha mı canlı? Yaşadığı dönemler bile bir hatıradan ibaret değil miydi? Halkımız o bilge tavrıyla Yözef'in şarkılarını kaybolmaz olduğu için çok değerli bulmamış mıydı? Belki de bizler pek eksikliğini hissetmeyeceğiz. Fakat Yosef'in fani acılardan kurtulmuş, ki ona göre bu yalnızca seçilmiş kişilere özgüdür, bir halde halkımızın sayısız kahramanları içinde seve seve kaybolacak ve çok geçmeden bizler tarihle ilgilenmediğimiz için tüm diğer kardeşleri gibi yüce bir kurtuluş içinde unutulup gidecek. Son.